etti. Öyle bir dua ki onunla dua edildiği zaman Allah icabet eder. Onunla istendiği zaman Allah verir dedi diyor. Allahümme inni esalük. Allah'ım ben senden isterim. Bi enne lekel hamd muhakkak ki hamd sanadır. La ilahe illa ent senden başka hakkıyla ibadet edilecek yoktur. El mennan çokça veren dediğus semavati vel ard gökleri ve yeri yoktan var eden ya del celali vel ikram ey celal ve ikram sahibi ya hayyu ya kayyum bununla dua edildiği zaman bu ismi azamdır istenildiği zaman verilir dua edildiği zaman icabet edilir bu nedir kardeşlerim Allah Azze ve Celle'ye hamd ederek ve bu duayla tevessülde bulunma vardır vesile vardır ve Allah Azze ve Celle'den başka ilah olmadığını, mennan olduğuna dair nedir? Bütün bunlarla Allah Azze ve Celle'nin isim ve sıfatlarıyla Allah Azze ve Celle'ye tevessül vardır. Ve buna icabet etmeye hak sahibi olan da ancak ve ancak Allah Azze ve Celle'dir. İstendiği zaman sadece ondan istenilir. Dua edildiği zaman sadece ona dua edilir. Çünkü o duaya icabet etmeye muktedir olan, gücü olan ancak ve ancak Allah Azze ve Celle'dir. Ama duada tevessül var mıdır, vesile var mıdır? Evet vardır. Biraz önceki geldiği gibi ne diyor? Bu şeylerle, bu isimlerle, isim ve sıfatlarla Allah Azze ve Celle'ye hamd ederek, La ilahe illa ent, tevhid getirerek ve onun mennan, Nimet sahibi, bediü semavati vel ard, göklerin ve yerin yoktan var edicisi. Her türlü şey var burada. Tevhid, rububiyeti, uluhiyeti, isim sıfatı hepsini bir arada topluyor. Allah'ı övüyor, hamd ediyor ve bunlarla Allah Azze ve Celle'ye tevessülde bulunuyor, vesile ediyor. Ondan sonra Allah Resulü nedir? İsmi azamla dua etti. Çünkü her şey var içinde. Tevhid var. Allah Azze ve Celle'yi hak ilah olarak kabul etme var. Rab olarak ilah et, kabul etme var. Hepsi içinde işte o zaman ne diyor? İsmi Azam'la dua etti. Bununla ne yapar? Ee, kabul edilir. İstediği zamanda verilirdir. Yine kardeşlerim Sahih-i Müslim'de Sevvan radıyallahu anhudan gelen rivayette Allah Resulü aleyhissalatu vesselam Namazdan ayrıldığı zaman, yani namazı bitirdiği zaman ne derdi? Üç kere, estagfirullah. Ondan sonra, estagfirullah, estagfirullah, estagfirullah. Allahümme enteselam ve min keselam tebârakte yâzel celâli vel ikram derdidir. Allah Resulü Aleyhissalatu vesselâmı yine gelen şeylerden. Kardeşlerim, baktığımız zaman, zul celâli vel ikram, iki tane isimden, yani tamlama olarak geliyor. Bu da nedir? Ehli sünnet cemaat, ehli sünnet imamlarının büyük çoğunluğuna göre, bu Allah Azze ve Celle'nin isim ve sıfatlarından bir tanesidir Şeyhülislam ibn Teymiyurahimi Allah bununla alakalı diyor ki Allah Azze ve Celle'nin isimleri böyle bu şekilde mudaaf yani tamlayan olarak eklenen olarak ne yapmıştır tamlanan olarak gelmiştir tıpkı Erhamur Rrahimin merhamet edenlerin en merhametlisi. ve Khairu'l Gafirin baştan en hayırlısı ve Rabbu'l Alemin alemlerin Rabbi Menikli Yumtidiin din gününün sahibi وَأَحْسَنُ الْخَالِق۪ينَ Yaratanların en iyisi, وَجَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ ف۪ي Hiçbir şüphenin olmadığı günde insanları toplayan, مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ Kalpleri evirip çeviren, bu şekilde kitap ve sünnette dualarda gelen birçok şey ne yapmıştır? Bu şekilde isimlerden, Allah Azze ve Celle'nin isimlerinden kabul edilmiştir. Bu şekilde Zul ve İkram da 50 sünnet itikadına göre Allah Azze ve Celle'nin isimlerinden sayılmıştır. Kardeşlerim cenal, İkram ve Rahmet, Kuvvet hepsi de Allah Azze ve Celle'nin kendisine ait özel isimleridir. Bu da Allah Azze ve Celle'nin azametine ve kemaline delalet eden, gösteren isimlerle alakalıdır. Allah Azze ve Celle ayetin başında geldiği gibi dersiniz başında Rahman Suresi 27'de Zul Celal ve İkram, Rahman 27'de bu iki tane vasfı bir araya getirmiştir. El Celal ve İkram, Azamet Sahibi ve İkram eden Allah Azze ve Celle. Kur'an-ı Kerim'de Allah Azze ve Celle birçok ayeti kerimesinde bu şekilde iki vasfı bir araya getirerek zikrediyor. Subhanahu ve Taala. Diyor ki, Rahmetullahi ve Barakatü Aleykum Ahlul Beyt, Ahlel Beyt. Ey ehl Beyt, Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Ennehu hamidun mecid. Allah hamiddir, meciddir. Hud suresi 73. Ve yine Nemil suresi 40'te, 40. ayet-i kerimesinde Ve inne Rabbi ganiyun kerimun. Muhakkak Rabbim ganidir, zengindir, hiçbir şeye ihtiyacı olmayandır ve kerimdir, ee, cömert olandır. Ve yine Nisan suresi 149'da fe inna'llahi kana afuven kadira. Allah bağışlayandır, kadirdir. Ve bu şekilde Allah azze ve Celle iki sıfatını, iki ismini ne yapmıştır? Daima birlikte zikretmiştir. kadir ve rahim. Allah gafurdur, rahimdir ve Buruc suresinde ve huvel ve birçok yerde Allah Azze ve Celle bu şekilde iki ismini ne yapmıştır? Birlikte zikretmiştir. Subhanahu ve Taala. Şimdi kardeşlerim, El Celal, Allah Azze ve Celle'yi tazim etmeyi gerektiren bir isimdir. Ekram ise, Allah Azze ve Celle'yi hamd ve muhabbetle, sevgiyle alakalı bir kelimedir. O yüzden manasına baktığımız zaman, Allah Azze ve Celle celal ve ekram sahibidir. Yani Allah Azze ve Celle <gülüyor> yüceltilmeye layık olandır ve Allah Azze ve Celle hiçbir zaman inkar edilemez şeklinde manası olur. Manası bu şekildedir. Allah Azze ve Celle yüceltilmeye layık olandır, aç asla, asla inkar edilemez manasına gelmektedir. Kardeşlerim iclal e, nedir? Tazim cinsindendir. Yani Allah Azze ve Celle'yi yücetmekle alakalıdır. İkram da Allah Azze ve Celle'yi sevme ve hamd etme cinsindendir. Bu da Allah Azze ve Celle'nin Teğabun Suresi lehul mülku ve lehul hamdu şeklindedir. Yani mülk ve hamd Onadır. Yani iclal, tazim, yücetme ve mülk ancak ve ancak Allah Azze ve Celle'nindir. İkram ve hamd da ancak ve ancak ona aittir, onundur. Kardeşlerim Allah Azze ve Celle hepimize hayır versin. Duyduklarımızı hakkıyla öğrenen, ezberleyen, manasını bilen, onlarla Allah Azze ve Celle'ye dua eden tevesilde bulunan ki hak tevessül budur. Kullarından eylesin inşallah. Allah azze ve celle bu amelimizi katında kabul buyursun. inşallah mizanı hasenatına eklesin Rabbim Allah azze ve celle. Yapılan her şey Allah içindir. Rabbim kabul buyursun inşallah. Yarın kıyamet günü Rabbim ameli yüzüne atılanlardan eylemesin inşallah. Kardeşlerim böylelikle Allah Azze ve Celle'nin isimleri Esma-ül dersimizi burada bitirmiş oluyoruz. Ee, kaçıncı ders bu en son? 30'a yakın ders mi yaptık yaklaşık olarak? Allah kabul duyursun inşallah. Allah hepimize hayır versin. İnşallah bunları hakkıyla ezberleyen ve bunun vesilesiyle cennetine giren kurlarından eylesin. Çünkü Allah Azze ve Celle'nin 99'dan 1, 100'den 1 eksik 99 ismi vardır. Hem kim bunları ezberlerse cennete girer buyurduğu hadisiyle amel eden kullarından eylesin inşallah. Allah hepimize hayır versin. Kardeşlerim bu Esma-ül Hüsna son dersi bitirmiş olduk. Bundan sonra Allah Azze ve Celle izin verirse Riyazu Salih'in şerhine başlamak istiyorum inşallah. Ondan sonraki dersimizde onunla alakalı olacak. Allah izni versin inşallah. Allah hepinizden razı olsun. Rabbim hayır versin. Merhametiyle cennetine girdirdiği kullarından eylesin. Bize hem dünyada iyilik versin, hem ahirette iyilik versin ve bizi cehennem azabından kurtarsın. Rahmetiyle merhametiyle cennetine girdirdiği kullarından eylesin. Allah'ım seni sevmeyi, seni sevenleri sevmeyi, senin sevgine yaklaştıracak her ameli sevmeyi bizlere nasibeyle ya rabbi bizi ve neslimizi namazı kılan ve zekatı veren kullarından eylesin. Allahumma amin. Subhanaka Allahumma bihamdik eşhedü en la ilaha illa ente esteğfiruke ve töbüleke. Vesallallahu ve selam ala nebiyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn.